GDO'lu gıdalara etiket zorunluluğuyla ilgili çeşitli ülkelerde kararlar alınması ve baskının artması üzerine GDO üreticilerinin strateji değiştireceklerine dair haberler kamuoyunu uyarıyordu. Ancak Frehley, şirketin insanlığın ve dünyanın geleceğini ön plana alan bir şirket olduklarını herkese anlatacaklarını kaydetti. Monsanto'nun 30 Ağustos'ta açık kaynak koda geçeceği belirtiliyor.